Evlat babaya kötü davranıyorsa, baba evladını mirasından mahrum bırakabilir mi? Bırakamaz. Şimdi mesela. Ya bunu çok duyuyoruz filmlerde evet, falan filan. Seni evlatlıktan reddettim diyor. Evlatlıktan reddedilir öyle bir şey yok. Şimdi bir adam sağlığında kendi malını mülkünü istediği gibi harcayabilir. Ama çocukları arasında bir çocuklara bir yardım yapacaksa adaleti gözetmesi lazım. Peygamber Efendimiz "E'dilu beyne evladiküm." buyurmuş. Çocuklarınızla arasında adil davranın. Bu sevgide de böyle olmalı. Onlara maddi bir imkan sağlamada böyle olmalı. Efendim ben ölürsem iki dairem var. İkisini de Ahmet alsın. Mehmet'e zırlık vermeyin." dese. Çünkü bu Mehmet isyankardır. Beni çok üzdü. Hı hı. Onun için ona malımdan bir burç vermeyin dese hiç bu sözün kıymeti harbiyesi olmaz. Bir insan ölünce geriye kim kaldıysa onların nasıl yani malının mirasının nasıl taksim edileceğini Allah Nisa Sos'un 11, 12 176. ayet-i bildirmiştir.